Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alih ve sahbihi ecmain. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bugün abdest teyemmüm Ramazan-ı Şerif orucu, Muharrem orucu gibi sünnete ait temel konularımızı öğrendiğimiz gibi öğrenmemiz gereken belki de bu hadisi öğrenmiş olsaydık, idrak etmiş olsaydık ya da basit bir öğrenme değil, bugünkü olayları çok daha çabuk kavrayabileceğimiz, dünyanın eksenini çok daha iyi takdir edebileceğimiz bir sonuca ulaşacaktık. Hepimizin zannederim ki defalarca duymuş olduğu bir hadisten söz ediyorum. İmam Müslim'in 145. hadisi şerifi, Tirmizi'nin 2629. hadisi şerifi, i̇bn Mace'nin 3987. hadisi şerifinden söz ediyorum. Yani elimizdeki hadisi şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onu söylediğine dair tereddüdümüz olmayan bir hadisi şeriftir. Elhamdülillah, sahih ve Peygamber aleyhisselama dayandığında kalbimizin mutmain olduğu bir hadisi şerif buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam İslam garip başladı ve yine bir gün garip olacak o gariplere müjdeler olsun söylediğim gibi bu hadisi şerifi Şöyle bir elli defa dinledik desem daha fazladır. Kim bilir onlarca defa bu hadisi şerifi şu veya bu konuşmada dinlemiş, okumuşuzdur. Ama bu hadisi şerifi bugün çizdiğimiz çizgiler üzerinden yeniden tefekkür etmek, Bilal-i Habeşi'nin anladığını anlamaktır. Kırbaç yerken bile şap sesinden kırbacın ahet anlamı çıkarmaktır bu. Mızrağı göğsüne batmış olarak hissettiğin zaman kazandım diye bağırabilmektir. Kardeşlerim hadisi şerifi tekrar dinleyelim. İslam garip başladı. Birinci cümle. Yine İslam garip olacaktır. ikinci cümle. Müjdeler olsun gariplere. Üçüncü cümlesi. Dedik ki, kırbaçlanırken Bilal Mekke sokaklarında, kırbaç şak diye ses yapıyordu. O şak sesi, Ebu Leheb'in kulağına, Übeyy ibn Halef'in kulağına "Ehad, Allahu Ehad" diye yansıyordu. Kırbaçtan heyecan üretti Bilal. Garip'lerin piri olduğu halde en garip Müslüman da oydu. Köle, kimsesiz, fakir, aç, çıplak ve kırbaç altında. Allah'ı en iyi haykıran mümin oldu ama çünkü garipliğin bir müjde sebebi olduğunu anlamıştı. Bazı hoca efendilerin, Allah'a davet edenlerin, bilerek ya da bilmeyerek dünyayı cennetleştiren vaatlerde bulunmaları, gelecek filan büyük kurtarıcılar ve huzur içerisinde şöyle olacak, bu şekilde olacak diye, vaat ettikleri şeylere inanan müminler, değil, garip Bilal'in müjdeler hissetmesinden, cennet ayetleri okunurken bile, söz Allah'ın sözüdür diye, huzur bile hissedemiyor oldular kalplerinde. Bilal'in, kırbaçlar altında aldığı lezzeti, Ramazan günü, çeşidini Allah'tan başkasının sayamayacağı kadar gıdalarla oturduğumuz sofralarda bile alamadık. Çünkü neden? Dünya krokisi yanlış çizilmiş duruyor elimizde. Gariplere müjdesi var sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Onun desteklediği partisi iktidar olduktan sonra keyfi yerindeki Müslümanlara bir vaadi yok ki. Gariplere, tam aksine çok korkuyorum iktidara geleceksiniz mal ve siyaset sahibi olacaksınız da diye başlayan hadisleri var. Bugün bunu düzeltmek zorundayız artık biz. En azından yeni nesil mümin genç kardeşlerim, Üsame'nin yeğenleri, en azından Asiye'nin hayranları, genç asiyeler, ümmeti Muhammed'in asiyeleri, ümmeti Muhammed'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biricik üsameleri, siz bari bu beklentisini ilahlaştırmış nesilden olmayın, Allah'tan başkasından bir şey beklemeyen, cennetten başka bir yerde rahat bir nefes alacağını düşünmeyen üsame olun, asi olun, bu lanetli sarayı firavuna kalsın, sen cennetinden bana bir oda ver ya Rabbi diyen, asiye olun siz bari. Biiznillahü teala o zaman, فَتُوبَا لِلْغُرَبَا Gariplere müjdeler olsun. Servetler içerisinde, istediği gibi keyfiyle yaşayamadığı için, garip kalanlara müjdeler olsun. Emsallerinin attığı forsları atamayan, ama Allah'tan beklentileri, Arş'a layık dayanmış. Çektiği sıkıntıları, işkenceleri Gayratullah'a dayanmış delikanlar olun. Bu yanlış beklentiler yüzünden namazımızdan bile lezzet alamaz olduk. Lezzetsiz namazlar kılmaya esir olduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hiç kimseye bir yalan vaatte bulunmamıştır. Tam aksine çileyi, meşakkatı, şak diye öten kırbaç sesinden Allah sesini çıkarmayı öğretmiştir. Bilal o gün tuğba lil huraba, gariplere müjder olsun sözüyle şenlenmişti. Şimdi ise yanlış telakkimiz yüzünden ciddi bir şekilde hayal kırıklığına uğruyoruz. Boş yere gençleri diplomaların ve dünyevi ihtirasların devlet memurluğunun kölesi haline getiriyoruz. Sonra da devletin memurluğuna kendine değil memurluğuna köleleşmiş nesillerden Allah'a adanmış insanlar olacağını hayal ediyoruz. Tuzak da bizden, çukur da bizden. Sapan da bizden, taş da bizden bundan sonra. Kendi kendimizi avlayan kuş haline geldik. Bunun için bizim ümmet olarak garipliğimizin, bu asırdaki müminler olarak gurbet halimizin, çektiğimiz sıkıntıların bir anlamı vardır. Bu anlamı yakalayabilenler ölümden lezzet almışlardır. Onlar işte büyük bir devlet İslam devleti kurdukları halde o devletin kuruluşundan 3 sene sonra gömülürken kefensiz gittiler Allah'a. Devlet kurdular ama mezarlarında başlarını örtecek, ayaklarını örtecek bir metre bez bulunamadı bu dünyada. Şimdi desteklediği partisi iktidara gelenler veya bulunduğu bulunduğu vakıf, İktidardaki bir kurumla arası iyi olanlar ihya oldu görünüyorlar. Bir de bunu Allah'ın dinini alet ederek İslam için yaptık, şeriatımız için yaptık diyerek de teselli bulabiliyorlar. Bir kefen bile bulamadan giden Musab bin ile bir yerde buluşulacak bir gün. Musab bu garip medeniyetin garip mümini olarak Rabbine gitti. Şimdi bu garip medeniyetin, bu garip dinin bu garip merhum ümmetin bonkerleri olarak, servet sahipleri olarak, ziynetleri, süsleri sokaklara taşmış, ticaret merkezlerinde gece yarılarına kadar bekleyen kadınları ve erkekleri olarak Mus'ab bin Ümeyr'le bir yerde buluşacağız bir gün. Mahşer buluşma yeridir, haşrolma yeridir. Mus'ab kefensiz gelecek kimi de bilezikleriyle, dekorlarıyla, makam arabalarıyla gelecek. Arabalar mı onu binmiş olacak, o mu arabaları binmiş olacak orada, elbette onu Allah biliyor. Bunun için, bizim garipliğimizin öyle bir anlamı vardır ki, o anlam La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah'taki anlamdır. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz, فَتُوبَا لِلْغُرَبَا فَتُوبَا لِلْغُرَبَا Tuba'lil urabâ diye üç defa tekrar etmiş. Müjdeler olsun gariplere, müjdeler olsun gariplere, müjdeler olsun gariplere. Bunun üzerine, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, bu müjdeleri yağdırması üzerine, Ahmet bin Hanber'in rivayet ettiği bölümden, bakıyoruz ki ashab-ı kiram soru sormuşlar. Kim bu garipler ya Resulallah demişler. Madem müjdelendiler, kim bunlar buyurmuş ki kalabalıkların içinde bile yalnız kalmaya mahkum olanlardırlar kalabalıkların içinde bile yalnız kalmışlar evet herkes müslüman herkes kelime-i tevhid söylüyor ama bu garibim sadece namaza daha titiz davranıyor diye İmkanı olduğu tanıdığı olduğu halde devlet kredisi bursu almıyor diye Sadece ve sadece şüpheli görüyor diye Tavuk yerken bile Kredi burs isterken bile Allah korkusunu gündeme getiriyor Kalbine huzur verecek Beraber teheccüde kalkacak bir eş bulamadı diye Evliliğini de erteleyip duruyor Kalabalıklar içinde yapayalnız kalmış Sözde Müslümanlar var, fakat o Müslümanların içinde bile garip bu. Ümmet garip, ümmetin içinde sünnet ehli garip, sünnet ehlinin içinde bu tek kalmış. Bunlara müjdeler olsun. Tıpkı onlarca müminin içinde dayak yiyen sadece Bilal olduğu için müjdeye nail olduğu gibi. Bu ümmet, bütün insanlığın çilesini çekecek bir ümmet olduğu için zaten gariptir. Hamaliyesi ağır bir ümmetiz biz. Ama bu ümmetin içinde saltanata, devlet metaına düştüğü için eriyip gidenler olacak. Onlar da elbette mümin olarak yaşayacaklar. Ama ama başka bir farkla onların verdiği tavizleri vermeyi yanaşmayanlar herhangi bir şekilde Ümmeti Muhammed'in ilk hassasiyetlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin taze fidanlarını Aişe radıyallahu anhanın ve Nesibe radıyallahu anhanın hassasiyetlerini Enes bin Malik'in Halid bin Velidin Ubeyy ibni Ka'b'in ciddiyetini Muhafaza etme gayreti içerisinde olanlar garip kalacaklar Diplomasız oldukları için itibarları olmayacak belki Makam arabaları olmadığı için korumaları olmadığı için itibarları olmayacak belki de. Ama Allah onları görecek. Bukhari'nin rivayet ettiği başka bir hadis-i şerifte. Buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar öyle tiplerdir ki. Haydi adam lazım denince ilk önce onlar çıkarlar. Cephenin en ön kısmında öldürülmesi muhtemel yerlerde onlar bulunurlar. Hep hizmette kullanılırlar. Ama bir gün bir işleri düşecek olsa kimse ne istiyorsun bile sormaz onlara. Onlar yine yılmazlar yine Allah'tan yana olurlar. Çünkü birisi onlara hoş geldin desin diye değildi onların Allah'ın dinine sarılışı. Diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Demek ki bu ümmetin garipleri var. Müjdeler de o garipler içindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir vaatte bulunmamıştır. Her gittiğiniz yer sizin olacak. Her konuştuğunuz insan size iman edecek tamam diyecek. Her şey sizin ganimetiniz zekat verecek kadar zenginliğinizin sebebi olacak buyurmamıştır. Evet er geç sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adı bu ümmetin dini kuzeyden güneye kadar kıl çadırlarda yaşayan Göçebelerin, göçebelerin çadırlarındaki insanlara bile ulaşacak bu din Allah'ın izniyle İslam'ın girmediği din, dinin oturmadığı ev kalmayacak Allah'ın izniyle ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem genel bir siyasi akış olarak ümmetinin geleceği olarak ağır tehlikeli günlerden söz etmiştir kendisinin garip bir din hayatı başlattığı gibi ümmetinin gelecekte garip günlere hazır olmasını tembih ederek gitmiştir. Bir çarşaflı kadının, peçeli kadının, tesettürlü feraceli bir genç kızın, İstanbul'un sokaklarında dolaşması, hacca gitmiş gelmiş teyzesi, nenesi yaşındaki kadınların, kızım yapma eziyet ediyorsun kendine bu ağustos sıcağında dediği halde, tıpkı asiye nenesi gibi, Rabbim bu, bu ihtiyar Hacı Teyze'ye rağmen, ben senin şeriatından yanayım, ben garipliğime razıyım, senden ayrılmaya razı değilim, diyen genç kızlar. Emsalleri, bu zekayı harcama, şu fakültede, bu meslekte, büyük zengin olursun, milletvekilleri ayağına gelir, müdürler ayağına gelir, zekana yazık, matematik birikimine yazık derken, Rabbim, bu zekayı sen verdin, bu aklı sen verdin, bu hafıza senin emanetin, ben onu senin şeriatına, kitabına vakfettim Allah'ım, aç da kalsam, susuz da kalsam, kapılardan kovulacak da olsam, ebeveynim bana, eve girme hakkı vermeyecek olsa bile, ben senin şeriatını öğrenmeye, Kur'an'ını öğrenmeye, hatta hatta, ahdim olsun Allah'ım, bütün kirayetleriyle öğrenmeye, söz veriyorum diyen delikanlı, ümmetimin garibi, Ta 1400 sene öncesinden onun biricik peygamberi onu bağrına basmış da benim garibim diye onu ile kuşatmıştır Allah'ın izniyle. Doğru benim ümmetim garip bir ümmettir. Ta Adem aleyhisselamdan beri kaç bin senedir birikmiş sorunlar bu ümmete kaldı dert olarak. Cinayetinden, alkolünden vesairesine kadar İnsanlık ne kadar dert biriktirdiyse Allah onları önümüze koydu. Çözün bunları siz insanlığın şahidi bir ümmetsiniz buyurdu. Tamam ya Rabbi dedik. Dağların kaldıramadığı, göklerin taşıyamadığı emaneti insan olarak ve insanlığın özü ümmeti Muhammed olarak kabul ettik. Elbette ümmetim benim garip bir ümmettir. İblis elini şakırtlattığı zaman bütün insanlığı etrafında toplayacak kadar cazibeli çalışıyor benim ümmetim çile ümmeti olduğu için kendi doğurduğu çocuklarını bile Kur'an'ının hamalı yapmakta zorlanan anneler ve babalarla bu din yaşanıyor ama Bilal de öyleydi Ammar da öyleydi Sümeyye de şehit olduğu gün öyleydi Yasir'de şehit olduğu gün öyleydi Ciğerleri sökülmüş Hamza da öyleydi Haram bin Milhan mızrağı sırtından yediği zaman da öyleydi Halid bin Velid de o hasretle öldü Ömer onun için şehit edildi Osman garip olduğu için şehit edildi Ali radıyallahu anh'ın kafası parçalanırken Allah'ın garip kullarından olduğu için O cezaya veya o işkenceye Tam muariz tutulmuştu demek ki bu ümmetin garipleri öyle başladı kıyamete kadar da Allah'ın izniyle bu garipler var olacak çünkü bunlar bu ümmetin tohumudurlar defolanmamış böcek ısırmamış orjinal tohumu bu gariplerdir bilallerdir yasirlerdir sümeyyelerdir nesibelerdir Allah'ın izniyle ümmeti Muhammed'in garipliğine asla itirazımız yok şeref duyuyoruz bu gurbetle yalnız olmakla bütün bu feza içerisinde Muhammed Resulullah diyenler olarak az da olsak azınlık da olsak garipliğimizden bir şikayetimiz yoktur aynı şekilde bu gariplerin içinde de en orjinal garipler olmaya Allah'ın izniyle hazırız İman budur zaten budur bir iman tek kalırız yalnız kalırız linç edilmeye hazır oluruz değil mi Allah içindir bu değil mi karşılığı cennet olacak bunun niye tahammül etmeyelim diye düşünürüm bizim garipliğimizin öyle bir anlamı vardır ki o anlam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında on binlerce etten kemikten insandan oluşmuş surlar kurdurdu işte bu garipliğin anlamı yakalandı, eğer, eğer, gökten bıldırcım pisseydi, bu cümleyi iyi dinleyin kardeşlerim, eğer gökten bıldırcım pisseydi, Medine sokaklarına gökten helva inseydi her sabah, ondan sonra da Peygamber Aleyhisselam'ın ashabı, susuzluk çekmek yerine, asasını vurduğu yerden su fışkırsaydı, Evs için, Hazret için, Kureyş için, Ensar için her yerden su fışkırsaydı, iki sene sonra benimle Bedir'e gelin dediğinde sen Allah'ınla git orada savaş biz burada seni bekleriz diyeceklerdi. Allah ashab-ı kiramdan razı olsun çile çocuğuydular. Garip çocuklar olarak büyüdüler. Ebu Bekir servet iken servetini Resulullah'a verdiği için, çocuklarının maişetini zorlanarak temin edecek hale geldiği için, hazır pişmiş bıldırcın bulmadığı için, hazır helvayı gökten inmiş olarak bulmadıkları için, istedikleri her yerden peygamberleri onlara sus çıkarıp da alın için diye on iki tane pınarı önlerinde akıtmadığı için, Bedir'e çağırdıklarında geliriz ya Resulullah dediler ne demek ya Resulallah atını denize sür arkandayız dediler Musa'ya dediği gibi İsrail oğullarının sen git Rabbinle savaş demeyiz sana biz peşindeyiz ya Resulallah dediler neden gariplerin ordusu gariplerin peygamberini yalnız bırakmadı ama Musa'nın etrafındakiler aleyhisselam şımarık büyüdüler sıkıştılar Allah denizi yol yaptı Acıktılar gökten bıldırcın gönderdi. Susadılar yeri su pınarı yaptı su içtiler. Bir günlüğüne gelin Kudüs'te Allah için cihad edin deyince de keyif üzere yaşadıklarından ki daha önce de firavun besliyordu onları. Firavunun devşirmeleriydiler. Firavunun maaşlısı memuruydular devlet memuru olarak yaşıyorlardı. Sonra Musa aleyhisselam onları mucizelerle doyurdu. Bir gün cihad edip bir devlet sahibi olacaklardı kendi menfaatleri uğruna bile. Bir gün bir saat cihad edemediler. Şımarık, zengin çocuğu gibi bir ümmettiler çünkü. Onun için sevgili peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem, kırbaç yerek, hicret etmek zorunda kalarak veya açlık, sefalet çekerek zengin bir babanın çocuğu olduğu halde gömleksiz yaşayacak hale gelmiş Mus'ab'a İslam devleti kurdurdu ve ona garipliğinden dolayı müjdeler verdi. Mus'ab'ın cenazesini mezara indirirken mübarek gözlerinden, altından, elmastan daha değerli yaşlar aktı da dedi ki Allah'ım, ben bu çocuğun babasının ne büyük servetleri olduğunu biliyorum. O servetleri bıraktı da, bacaklarını örtecek kadar bir kefeni olmayacak halde sana geldi, ben şahidim Rabbim dedi. Mus'ab'ın zengin çocuğu olduğu halde, garip öldüğüne Resulullah şahitti. Onun için Mus'ab'ın kurduğu devlet, 1400 senedir insanlığın ruhu olarak yaşıyor elhamdülillah. O devlet ne zaman geçici süreliğine, Emevi şımarıklarının, Abbasi şımarıklarının, cariyelerle, berbat hayatlar yaşayan Selçukluların, daha sonra sütten banyolar yapan filanca padişahların eline geçince o devlet işte, gariplerin kurduğu devlet, şımarık zenginlere helal olmadı hiçbir zaman. Bu ümmetin, bugün garipliği varsa, gençleri sakallı oldukları için evlenecek kız bulamıyorlarsa, kızları feraceli, peçeli dolaştığı için, Açık kızlar kadar peşlerinden imrenilen ve evlenilmek istenen kızlar olmuyorsa Bu bir garipliktir Bu bir garipliktir Bu bir garipliktir Vallahi'l-azim Bilal gibi Mus'ab gibi Enes gibi Mutlu bir garipliktir ama Bunun karşılığı Allah'ın izniyle Cennettir Dünyanın cennetliği değil ama Cennetleşmiş dünya daha sonra Allah'ın dinini yüzüstü bırakan İsrailoğullarının dinidir. O dinde cennetleşmiş dünya vardır. Bizim cennetimiz Rabbimizle buluştuğumuz yerdedir. Biiznillahü teala. Umudumuz orayadır. Hasretimiz oraya gömülüdür. Bu ümmetin bütün olarak garipliğine ne itirazımız olacak ki? Ne itirazımız olacak? sonuna geldik dünyanın, sonuna gelmek bir gariplik zaten, bu garip ümmetin içinde de, seçilmiş ümmetin içinde de, seçilmiş ikinci orijinal kadro olmak, Enes İbni Malik'in heyecanını taşımak, nesibe ruhuyla yaşayan kadın olmak, Sümeyye benim bu asırda ya Rabbi, deyip Allah'a adaklarda bulunmak, ve 20 yaşına gelmediği halde, Rabbim, önüme cihadık çıkar görürsün sen diyen meydan okuyuşlar ben Bedir'i kaçırdım diye şeytan sevinmesin çıkar önümüze Resulullah'ın yeni bir cihadı da Allah görür benim ne yapacağımı diyen delikanlılar bu ümmetin bu asırdaki garipleridir bu ümmeti deptebeli saraylardan yeniden kaldırmayı hayal edenler yakışıklı, kravatlı Batı diplomalı gençlere umut bağlayanlar veya burs dağıtarak insanların gönüllerini, gençlerin gönüllerini fethedip böylece onları eliyle İslam'ı devletleştireceğini zannedenler yanılıyorlar. Musa Aleyhisselam gerçekleştiremedi bunu. Kuş sütüyle de besledi. Helvayı hazır gökten indirdi. prasa bekleyen adamlara, bakla bekleyen adamlara memnuniyet veremedi Musa Aleyhisselam. Tıpkı bıldırcınla beslediği adamları cihada götüremediği gibi, bursla toplanan adamlarla da, seçim öncesi yatırımlarla toplanan adamlarla da, bu ümmetin dirilişi sağlanamaz. Yakası ütüsüz, pantolonunun önü yırtılmış, secde izleri pantolonun dizlerinde bulunan delikanlılar ve beş senelik feracesini ütü tutmaz hale geldiği halde, Hala giren taptaze asiyeler Allah'ın izniyle bu ümmeti yeniden diriltecekler. Çünkü vitrine konmuş buğdaydan değil tohum olarak ayrılmış buğdaydan tarlamızı ekeceğiz Allah'ın izniyle. Ve genleriyle oynanmamış asiye yüreği taşıyan. Meryem yüreği taşıyan, Nesibe yüreği taşıyan, Hadice yüreği taşıyan, Enes bin Malik yüreği taşıyan, Halid bin Velid, Übey bin Ka'b yüreği taşıyan, Sa'd bin Abi Vakkas yüreği taşıyan, Tertemiz Berrak levhi mahfuzla bağlantısı kopmamış gençlerle, arşın gölgesindeki gençlerle bu din devam edecek Allah'ın izniyle. Devleti de, siyaseti de Ticareti de şeriatı da böyle devam edecek biiznillahü teala. Bunlar da gariplerimizden olacak. Çünkü Mus'ab üzerinde devlet kurup da 3 sene sonra şehit olduğunda alttan bacakları örtülemeyecek zavallılık ve gariplik ve fakirlik de bu dünyadan gitti. Mus'ab'ın o devletinde makam arabalarıyla, deptebelerle, ışık gösterileriyle yapılabilecek herhangi bir şenlik Mus'ab'ın heyecanına heyecan katamaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz garipleri müjdelemiştir. Unutmuyoruz. Bıldırcınla peslenenler git Rabbinle cihad et sen dediler. Biz burada bekleriz seni dediler. Diyor Kur'an Maide suresinde. Hikaye değil bu. Benim size verecek ekmeğim yok. Olsaydı paylaşırdım diye karnına taş bağlayan ashabıyla beraber karnına taş bağlayan peygamber aleyhisselama ise ne dedi ashabı garip bir karakterle başladıkları için gariplik onlarda karakter ve itiraz edilmez bir kader olduğunu bildikleri bir hal olduğu için ne dediler sür atını denize arkandayız ya Resulallah dediler iki kere niye söylüyorsun ki bu sözü dediler kalktı Sa'd bin ubade. Bizi kast ediyor olmayasın ya Resulullah. Bizimi mi kastediyorsun sen? Ne soruyorsun ki? Bizim canlarımız senin canındır ya Resulullah dediler. Bıldırcınla beslenenlere bak. Dayak yiyerek Medine'ye hicret edenlere bak. Kızıldeniz'i Allah'ın önlerine yol yaptığı adamlara bak. Gel de sen Ashab-ı kiramdan, Sadece bir tanesine, Eski ümmetlerin tamamını tart bakayım denk geliyor mu? Peygamberleri maada tabi, Bak geliyor mu denk? Bak Ebu Bekir olmuş mu hiçbir peygamberin? O kadar sevdiği peygamberine rağmen, Peygamberinin vefatı üzerine, Yüzünü açıp baktıktan sonra, Şimdi Resulullah'ın şeriatını koruma zamanıdır diyen Ebubekir Bekir hangi peygambere nasip olmuş? Musa aleyhisselama nasip olsaydı öyle bir ebubekir Bekir Yahudilik 20 sene sonra yok din haline gelir miydi? Allah onlardan razı olsun. O gurbet halleri, o gariplikleri İslam'ın neşvunema bulmasına, çiçek açmasına, büyük bir çınar olmasına Vesile oldu Allah'ın lütfuyla ve keremiyle. Güzel kardeşlerim hayalciliğin gereği yoktur. Siz inşallah ilahiyat fakültesini bitirin. Bu kardeşlerim de büyük hukuk fakülteleri bitirsin. Beraberce 20 sene sonra İslam devleti kuruyorsunuz. Sizin mezuniyetinizi bekliyoruz. Bırakın bu vesveseleri. Bu vesveseleri bırakın. Biz okuyacağımız fakülteleri okumuş bir ümmetiz sadece Allah yolunda kurban olmaya hazır bir nesil aranıyor ümmetimizi oyalamayalım nefislerimiz hoş debdebeli bir hayat yaşamak istiyor diye nefislerimizi tatmin ederken esasen nefsimize hizmet ettiğimiz halde güya şeriatımız için yatırım yapıyoruz behanelerine de gerek yoktur çünkü Musab bin Ümeyr ortada, bıldırcınla Musa Aleyhisselam'ın besledikleri de ortada. O şımarıklıkları, o bıldırcın nankörleri, hala nankörlüklerine devam ediyorlar. Kaç bin sene oldu. Bir gün nankörlüklerinden, melunluklarından vazgeçmediler de, her namazda onların lanetine lanet yağdırıyoruz biz. Gayril mektubi aleyhim. gerçekçiyiz garip bir ümmetiz peygamberimiz yetim bir peygamberdir aleyhissalatü vesselam öksüz bir peygamberdir amcasının himayesinde büyümüş bir peygamberimiz var hicrete mahkum olmuş hicret etmek zorunda kalmış bir peygamberimiz var miraçtan geldiği gün bile dayılarının ona Allah senden başka bir peygamber bulamadı mı dediği Ezmeye çalıştığı bir peygamberimiz var bizim. Dayı çocukları bile onu hor gördüler. Öyle bir peygamberin ümmetinden forslu Müslüman mı çıkarmış? Aziz, güçlü Müslüman olur. Ama gücü imanından gelir. Makam arabasından gelmez o müminin gücü. Bizim değerlerimiz sarsılmamalıdır. Garipliğimizin bir anlamı var. Boşuna garip değiliz biz. Ümmetimiz garip. O garip ümmetin içinde Resulullah deriz, başka bir şey demeyiz. Hadisi şerif oldu mu bizim için kanundur, yasadır deriz, susarız, teslim oluruz. O ümmetin geçmiş büyüklerini ümmetin şerefiyle tartılmış kimlikleri olan bir büyük görürüz biz. Ebu Hanife'yi çok kalabalık grubu bulunuyor. Twitter'da takipçisi çok fazla diye sevmiyoruz biz. Milyonlar, belki de milyarlar. Ebu Hanife'den Allah secde, ruku, kurban, huşû, din, şeriat öğrendiler. Ebu Hanife'nin sarığı beyazdı, ak beyazdı o sarığa çok hafif bir leke gelirse, 1200 senedir, Ebu Hanife'den öğrendikleri dinle cennete girmek için, bu dünyada mümin olarak yaşayan, milyarlarca insan lekelenecek. Onun için Ebu Hanife'ye dokunmayız. Karakaşından dolayı değil, elhamdülillah, ümmetimizin esasen, başında duran, Ebu Hanife'sinden, Manik bin Enes'inden, Ahmet bin amberinden Muhammed bin İdri'sinden, vesaire ümmetimin büyüklerinden, Abdülkadir-i Ceylani'sinden, Fudail bin İyad'ından, Hasan Basi'sinden, nerede kaldık ashab-ı kiramından? Hiçbiri elhamdülillah sarığında leke olan insanlar değildirler. Bu sebeple onları biz, medar-ı iftiharımız, şerefimiz, prestijimiz kabul ederiz onlar da garip geldiler garip gittiler Ebu Hanife hapishanede kırbaçlanarak ölmüş e, garipliğin tecellisi bu zaten ne beklerdim ki ben Ebu Hanife zengin bir adam olarak sarayında çok yemekten ölseydi obuzitilikten ölseydi utanırdım ondan ben ümmetim gariptir peygamberim garip çünkü sahabileri garip kimi minberden sabah namazı kıldırılırken şehit edilmiş, kimi Kur'an okurken evinde şehit edilmiş, ümmetim garip, imamları, müştehit imamlarının biri hapishanede ölmüş, öbürü kırbaçlanmış, bağırsakları dışarı çıkacak kadar midesi parçalanmış, öbürü Medine-i Münevvere'de kırbaç yemiş, bu ümmet garip ümmet, garipliğin zirvesine çıkanlar kırbaç yediler, bataklığın en dibine düşenler de kırbaç vurmak gibi bir bahtsızlık içerisinde Rablerine yuvarlanıp gittiler bu ümmetim gariptir garipliğinde hiçbir sıkıntı yoktur güzel kardeşlerim peygamber aleyhisselam efendimiz gözümüzü dört açacağımız hassas şeyler bize öğretip gitti Ahmet bin Hanbel'de 22160. hadis-i şerif. İbn Hibban'da 6715. hadis-i şerif. Daha başka rivayetlerde olmakla beraber ben bu iki temel bilinen kaynağı zikrediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: İslam halkaları halka halka çözülecektir. Her halka çözüldüğünde İnsanlar öbür halkaya tutunacaklar. O çözülünce öbürüne tutulacaklar. Halka halka ne demek? Hüküm hüküm. Namaz bir halka, oruç bir halka, cihat bir halka, siyaset bir halka, Kur'an bir halka, ashab-ı kiram bir halka, yani zincirin halkaları. İslam bir büyük zincir gibi. Bunun halkaları halka halka çözülecektir. İnsanlar, Ellerindeki halka kopunca öbürüne tutunacaklar. İlk kopacak olan halka siyaset halkasıdır. En sonda namaz halkası kopacaktır. Namazda gitti mi din gider. Ey genç kardeşlerim ümmeti Muhammed'in delikanlıları Ey benim peygamberim sen benim bağrımın yakan ateşisin diyen genç kardeşlerim. Bundan yüz sene önce sarıklı sarıklı adamlar, belki de bugün çok sevdiğimiz koca alim dediğimiz şair dediğimiz adamlar, bu ümmetin hilafeti, halifesi, Kafirlerin toprağına sürgün edilirken bunun ne anlama geldiğini anlayamadılar, alkışladılar bunu bile. Halbuki aleyhissalatü vesselam Efendimiz ilk defa siyaset halkasını kaybedeceksiniz buyurmuştu. O gün çözülme sürecinin başladığını anlayamayanların alimliğine veil olsun. Ümmetin halifesinin karşısına seni hal' ettik. Görevinden aldık diye çıkanlar kıyamet günü o halifenin vekili olduğu Resulullah ile yüzleşecekler. 100 Yüz senedir ümmeti Muhammed'in sahibi yok. 100 senedir ümmeti Muhammed perişan vaziyettedir. Toprakları yeraltı madenleri prestiji şahsiyeti her şeyi ümmeti Muhammed'in tarumar edilmiştir ama peygamberim benim çare yok mucizeler peygamberidir işte mucize arayan arasın ve son dağılacak olan halka namaz halkasıdır diyor onun için genç kardeşim sabah namazına kalkarken Allah'ını seviyorsan İslam seviyorsan sabah namazına son halka benden dolayı dağılmasın diye kalk genç kızlar camiye gitmesem bile evimin bu köşesi de camidir de çünkü siyaset gitti miras gitti kadın ahlakı gitti şeriatımın zekat bölümü gitti öşür gitti ümmeti Muhammed'in si siyasetinden sonra hiçbir şeyi dik durmuyor kala kala camileri ve bir tek namazı kaldı sen evini camileştirir, namazı aksaksız kılarsan inşallah Allah bu son halkayı dağıtmazsa, elimizde bu son halkada gitmezse belki bu ümmet yeniden ayakta duracak. Ama mümin gençler, hafız gençler, imam hatip talebeleri, annelerinin babalarının üzerinde pipirlikle davrandığı, ciddi davrandığı, gayret ettiği evlatları namazın kıymetini bilmezlerse, siyaset gitmişti, ticaret gitmişti, ziraat gitmişti, helal haram gitmişti, bir namaz kaldı zaten. Bir tek cami var üzerinde Allah yazan beton bina. Onun dışında müminlerin medresesi bile yok. Üzerinde herhangi birisinin damgası olmadan. Onun için bari genç kardeşlerim, bu hadisi şerifi, İlk halkasında yakalayan nesil olamadık biz. Ey Allah'ım bizi o gün yaratsaydın da, keşke o gün bize bu heyecanı verseydin de, bu ümmetin halifesi, biz saken bu topraklardan çıkmasın diyen, yürekli üç tane genç olsaydık keşke biz. Yok istibdat yaptın, yok meşrutiyeti yanlış getirdin, yok şöyle ettin diye İngilizlerin oyununa getirip de getirilmiş, filanca aydın müsveddelerinin, ümmeti Muhammed'i baş, başsız bıraktığı gün, o halifenin kapısında, fi sebilillah bekleyen, mümin yürekli gençler olsaydık keşke. Belki hilafetin, kaldırılışını, uzaklaştırılışını, önleyemezdik ama, kıyamet günü de, ümmeti Muhammed'in, halifesi Resulullah'ın vekili, Emirül müminini müdafaa ederken, öldürülmüştük deriz hiç olmasın. O gün olmadı, o gün biz yoktuk, elhamdülillah ki yoktuk, vizrimiz günahımız da yok hamdolsun. O günkü vebalden de mesul değiliz, o güne şiddetli tenkidimiz, öyle büyük bir tenkidimiz var ki, o günkü olaylarda sessiz kalanlara Fatiha okumak bile işimden geçmiyor. Kitaplarını kütüphanemde tutmak istemiyorum. O kadar gayzım var içinde. Bari bundan kurtulalım istiyorum. Ama şimdi madem elimizde son halkamız namazımız kaldı. Namaz mücahitleri olarak, başta sabah namazı olmak üzere, Allah'ın mescitlerini imar eden delikanlılar olarak, İslam'ın yıkılması muhtemel son halkasını bile biz bari koruyalım. Bari son halkayı koruyalım gayreti içerisinde olun Allah sizi böyle görsün melekler buna şahit olsunlar kıyamet günü siz herhangi bir şekilde mesul olmadığınız gibi çalışan gayret edenlerden olun kurtaramıyor olsanız bile Hamza radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Uhud'da dişinin kırılmasını önleyemedi ama Hamza şu şüheda olarak Rabbine gitti Görevini yaptı, gerisini Allah'a bıraktı gitti. Aynısını yapın. Aynısını erkekler de yapsın. Kızlar da yapsın. Anneler babalar da yapsın. Hele hele işe atılmamış. Lokması haram değil. Hala ilimle meşgul genç kardeşlerim. Herkesten önce yapmalı. Bu ümmetin dinamiği olan ve son halkası olan namazı korumalıyız ki garipliğimiz Allah'ın razı olacağı müjdelenmiş bir gariplik haline gelsin. Ve sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimizin, Tirmizi'de 2630. hadis-i şerif, Ahmet bin Ambel'de 16.690. hadis-i şerif. Şimdi genç kardeşlerim, namaz için ne dedik? Sadece namaz değil o. Sabah ezanı okunmadı. Yatsı ezanı değildi o duyduğunuz. O yatsı ezanı değildi. Ümmeti Muhammed'in son halkasıydı. Ve sen acil serviste bekleyen, son halkanın da kopmaması için uğraşan görevli gençsin. Sakın onu son halka olarak görme. O namaz için öyle demiştik. Şimdi bakın, yine bir kez içinde, aleyhissalatü vesselam efendimiz din garip başladı yine bir gün garip olur o günkü gariplere müjdelerim olsun buyurmuş ve devamında demiş ki o garipler insanlar bozdukça sünnetimi onu yeniden yaşatmak için uğraşanlardır ya Allah ya Allah Ey Allah'ım! Ölünce peygamberin sanki Medine'nin kapıları kapanmış zannetti iblis. Merki bugün de bu hadis uydurma mıdır? Zayıf mıdır? Şişman mıdır diye genç müminlerin fakültelerde zihinlerini bulandıranların karşısında peygamberin çıktı da. Sünnetimin unutturulmaya çalışıldığı zamanlarda Sünnetimi yaşatmak için, Sünnetimin sulandırılmasına karşı yeniden Medine standartlarına getirilmesi için uğraşan delikanlılara gariplik müjdesi veriyormuşun. Birileri Peygamber Aleyhisselam'ın Sünnetini hafife ala görsün. Onlara göre Sünnet teğet geçilebilecek bir şey olsun. Ama bu ümmetin kızları, asiyeleri, bu ümmetin delikanlıları, bu ümmetin bu zamandaki üsameleri Allah'ın izniyle onlar Resulullah'ın sünnetine karşı aleyhissalatu vesselam kim saldırırsa saldırsın onun son yaşayanı, son savunucusu benim ya Rabb'i diyen gençler var olacak demek ki ve onlar garip olacak neden onlar yüksek tezlerini tamamlayamamış olacaklar onlar sünnetle meşgul oldukları için modern kapalı değil diye onlara görev verilmiyor olacak Allah'tan başka dayanakları olmayacak belki onların ama onlar tıpkı kefensiz Rabbine giden musab gibi olacaklar Müslümanların devletinde Müslümanların cenazesini gömdüğü ama kefen bulamadıkları musab olacak. Şimdi binlerce Kur'an kursunun on binlerce caminin ortasında onlarca ilahiyat fakültesinde Müslümanların diyanetinin camisinin kurumlarının vakıflarının bulunduğu bir ortamda. Bu Rasulullah'ın sünnetidir. Rasulullah'a da sünnetine de canlarımız feda olsun diyemeyenlerin ortasında bu sünnettir evet evet Muhammedun Resulullah demek kadınların miras hakkının erkekler gibi olmadığını haykırmaktır bu dünyada evet Muhammedun Resulullah diyenler ona indirilen kitaba iman etmek zorundadırlar o kitapta da er-ricalu kavvamune ale-nisa وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِي بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض> Birbirinizin üzerindeki nimetlere Allah'ın verdiği imtihan sebeplerine sakın göz dikmeyin. Allah kime ne verdiyse ona razı olun. Erkeğe aile üstünlüğü vermiştir Allah bunu böyle kabul edin. Diyen bu mesajı veren ayete bu zamanda hocalar bile destek vermediği halde ayete... Ayeti hocalar bile destek vermiyormuş inna lillahi ve inna ileyhi raciun Nisa suresinde ayet hocalar ve müftüler bile destek vermiyormuş bu ayete ankete mi çıktı Kur'an ayetleri desteklemezse Müslümanlar Cebrail aleyhisselam geri mi götürecek ayetleri İnna lillah, ve inna ya Rabb, ne günlere kaldık biz Hocalar desteklemiyormuş Ben müminim Ben müminim Hocalar halifeye seni görevden aldık Hal'a fetvanı yazdık diyebilirler Ben varım ya Rabbi Tek varım ben Bir tek kadın ben kaldım Rabbim dediyse öyledir bu iş Derim Kıyamet günü Asiye zamanının tek kadını olarak Rabbinin huzuruna şehit diye çıktığı günkü gibi Asiye'nin yanında ikizi olarak çıkarım cenneti Allah'ın izniyle. Kimmiş garip demek ki hocaların bile ayete destek vermediği bir zamanda Allah dediyse söz bitmiştir diyenler demek ki garipmiş. <gülüyor> herkes bozuyor o düzeltmeye çalışıyor herkes kaçıyor o geliyor insanlar oruçlu olduğunu bile söylemeye utandıkları bir yerde oruç mu tutulmaz bu kainatta Allah yemeyin der de yenir mi diye haykıran adamdır o Sadece gelecekteki müdürlüğüne sakınca gelmesin diye Mümin kardeşine bile selamu Aleyküm demekten çekinen merhabalar Diyen birisine karşı Ey selam olan Allah'ım insanlara da Diğer hayvanata da Cemaate da Selam olsun senden Selam olsun Allah'ım diye Taşlara bile selam veren mümin olurum ben Ona inat olsun diye misafirim gelecek, popüler bir adamdır diye, zengin bir adamdır diye, ezanı duyacağım, buyurun namaz kılalım diyemeyeceğim, onun gitmesini bekleyeceğim, namaz kılabilmek için, şey baskı olur tabi, nefret edileriz, İslam'dan nefret eder adam, alimallah, alimallah, köyümdeki çam ağaçlarını söker, secdeye yatırırım Allah için, benim evimde misafir olacak, çayımı içecek de, ben namaza kalkalım diyemeyeceğim, ağaçlar bile Resulullah'ın önünde secde edip, mümin olduğuna şahit oldular, hangi dünyada yaşıyoruz biz, Allah'ın mülkünde yaşıyoruz, Güzel kardeşlerim, benim şeriatım, müminlerin ortasında bile garip olabilir. Yaşadığım zaman, garip bir zaman olabilir. Yaşadığım topraklar, garip topraklar olabilir. Ve bunların çocuğu olarak, şeriat çocuğu, bu toprağın çocuğu, bu garip halifesi dışarı atılmış toprağın çocuğu, insanların, parayı liberalizmi ilahlaştırdığı zamanın çocuğu olarak, ben de garip olabilirim. Ama Allah garip değil. Allah gariplerin Allah'ı. Kendisi garip değil. Elhamdülillah ki, sen git Rabbinle savaş, biz burada seni bekleriz diyen, bıldırcın şımarıklarından olmaktansa, karnına taş bağlayanın ümmetinden olurum, garip olurum, garipliğimin de, Tecellisini Allah'ın izniyle mahşer yerinde görürüm. Ebedi cennetlerde görürüm. Unutmuyoruz kardeşlerim. İslam garip. İslam'ın içinde sünnet ehli. Resulullah'ın adamları da garip. Resulullah'ın adamları içinde de onun davasının hamalları olanlar da gariptir. Bu iş böyle. Evet. Evet. İslam garipliğini yakalayabilenler, er geç cennet bulacaklar inşallah. Resulullah'ın sünnetinden yana olanlar, sabık subuk bid'atlarla, zulümlerle, hurafelerle, Hinduizmden aktarılmış sistemlerle din yaşayanlar, onlardan olmayıp, sünnetten olanlar, ashab-ı kiramı sevenler, elbette onlar da cennete daha yakın mesafede duruyorlar. Ammaa, bir de, bir de bunun Ebu Zerleri var Hamalları var Ömerleri var Mihrapta şehit olanları var Bir gencin namaz kılması için Üç gün onun kapısında nöbet bekleyenler var Bir kişinin hidayete ermesi için Günlerce aç kalmaya razı olanlar var İş bedeli olarak Harama bulaşmadığı için iş bedeli olarak Elbisesini senelerce değiştiremeyecek kadar fakr zaruret içinde olanlar var. Bunlar gariplerin daha öz garipleri. En garipler bunlar. Ama Allah'a en yakınlar da bunlar. En büyük müjdelerde bunlara aittir. Bundan ne anlaşılıyor bu üç daire çizdim şimdi. Müslüman var. Doğru yolda olan var. Ve zamanının mücahidi olan var. Elhamdülillah... Ailelerimiz Müslüman ailelerdir hamdolsun vakıflarımız derneklerimiz camilerimiz inşallah doğru yolda olanlardan oluşuyordur ama Allah'ın izniyle her vakıfta bir kişi de olsam tıp fakültesinde sadece ben de kalsam hatta ilahiyat fakültesinde iki arkadaş olarak kalsak hatta hocalar arasında dört kişi olarak kalsak Hatta hatta kızlar arasında iki tane zavallı kız olarak kalsak bile elhamdülillah bu zamanın Taife-i İmen Resulullah'ın davasının son savunucularıyız. Bizim cesetlerimizi çiğneyemeden şeytan hiçbir şekilde Resulullah'ın sünnetine ulaşamayacak. gelinliğe ve düğündeki forsa cennetinden bir karışı bile feda etmeyen bu ümmetin son kızı benim elhamdülillah beni böyle kabul eden etsin diyen bir kız bu aslın mücahidesi bir delikanlı bu aslın mücahide Allah'ın izniyle evet Müslümanlar olarak garibiz, istikamet üzere olmak isteyenler olarak daha garibiz, ama kalenin son muhafızları en garipleri, Allah'a da en yakınları, Lut aleyhisselam gibi onlar, Nuh aleyhisselam gibi, İbrahim gibi, ateşe atıldığı gün 3 kişiydi dünyada, koca dünyada üç mümindiler elhamdülillah garipliğimizin tecellisinden mutluyuz biz hiçbir şikayetimiz yok Allah garipliğimizi artırsın garipliğimizin kıymetini bilmeye bize kolaylıklar versin elhamdülillah değil şikayetçi olmak lezzet alırız bundan biz yeter ki kıymetini bilelim bıldırcın şımarığı olmaktansa garipliğimizin karşılığında Allah'ı ve cenneti bulalım kefensiz gidelim hiçbir zararı yok ciğerlerimiz sokaklarda kalsın bizim kemiklerimizi mezara koysunlar Hamza gibi Sümeyye gibi ikiye bölsünler vücudumuzu billahil azim ağlamayız ne ağlayacağım ben? Bir dakika fazlalaşacak mı benim hayatım? Hani iman? Elhamdülillah. Elbette kardeşlerim, bu garipliğimiz bizim, işimizin zor olduğunu gösteriyor. Yalnız olduğumuzu göstermiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Tirmizi'nin rivayet ettiği 2240. hadisi şerifinde, insanların öyle bir zamanı olacak ki dindar olmak elinde ateş taşımak kadar zor olacak kırbaçtan dolayı zor olacak internetteki saldırılara aldanmaktan dolayı zor olacak ama zor olacak kazanmak nasıl olacak fetubelil <gülüyor> uraba, gariplere müjdeler olsun ateş taşıyacaksın elinde ama o ateşi bıraktığın gün inşallah cennette soluk alacaksın. Burada kardeşlerim iki önemli noktayı iyice zihinlerimize nakşetmemiz gerekiyor. Birincisi hiçbir zaman bu dünyada İslam sıfır olmayacaktır. İslam'ın sıfır olması demek Müslümanların tamamen bitmesi demek hayatın bitmesi demektir bu gariplikler, kitlesellikten, düşmüş, bireysel, bir köşeye sıkışmış durumdaki, müminler olmak anlamına geliyor, asla ve kat'a, İslam sıfırlanmayacak, azaldıkça da, kalitesi çoğalacak, azaldıkça kalite büyüyecek bu sefer, bol olunca, Piyasası ucuzlamıştı. İkinci noktamız, Kesinlikle, Kesinlikle, Bugünkü garipliğimiz, Bundan daha kötü durumlara bile gitse, Bizim garipliğimiz, Allah'ın kaderidir. Rabbim yazmasaydı, Garip mi olurduk biz? Rabbim, kaderimizi gariplik olarak yazdı. O yazdığı içinde, taş erir de, Rabbimin kaderi değişmez. Taştan su olur da, benim Rabbimin kaderinden başka bir şey olmaz. Peki, e madem bu kader, böyle yazıldı, biz ne çırpınıp duruyoruz o zaman? İşte burada dur, delikanlı, Hanım kız, burada dur, sırrı anla, ilk gariplerle iletişim kur. İlk garipler o şak yapan kırbaç sesinden, ahat sesini nasıl çıkardığını Bilal'in anla. Sen hasta olunca ne diyorsun? Rabbim hastalık verdi diyorsun. Şifayı ondan bekliyorsun. Üzerine düşen tedavileri yapıyorsun. Tedbirleri alıyorsun, tedavini yapıyorsun. Kaderdir hastalık diye ölümünü bekliyor musun? Hayır. Hastaneler kurdun. Doktorlar yetiştirdin. Eczaneler kurdun. Laboratuvarlar kurdun. geler kurdun. Araştırmalar yapıyorsun. Neden? Kader hastalıktır. Hastalık kaderdir. Amma ve lakin... Bunu telafi etmek de Allah'ın emridir. Ölüm kaderdir. Ölüme mi koşuyorsun? Ölümden korunmak vazifen mi yoksa? Tamam, gariplik kaderimdir. Ama pısırık Müslüman olmamak, bütün takatimle Allah yolunda cihad etmek, şeriatımın hizmetinde olmak, Böylece garip de olsam, bu zamanın bilali, musabı, mücahidi olarak Rabbime gitmek, çalışması içinde olmam. Bunun için çalışan bir vakıfta, hizmetkar olmam. Kapıcı olmam. Bunun için çalışan bir alimin, dizinin dibinde oturmam. Bunun için benim dağ bayır diye dolaşmam. Bu da Allah'ın kaderi. Hastalık Allah'ın kaderi, şifada Allah'ın emri gariplik de Allah'ın kaderi bu ümmete garipler üzerinden cennete gidin diyen de Allah dolayısıyla garipliğimiz matem tutmak için değil heyecanımız içindir bizim garipleştikçe üzerine baskı artan yay gibi oluruz biz İsrail oğulları Üzerlerine hiç yük binmemiş bıldırcın şımarıkları oldukları için, Hiçbir yere sıçrayamadılar. Übey ibn-i Halef, bilal üzerine kayalar koyduğu için, Sıçradığında Bilal, Kabe'nin sırtına çıktı ve Allahu Ekber diye ezan okudu. Garipliğimiz arttıkça, Üzerimizdeki yük ağırlaşıyor demektir yükümüz ağırlaştıkça da Allah için yapacağımız şeylerin kapasitesi sayısı niteliği büyüyor demektir onun için şaire Allah rahmet etsin düşmanım sen bana lazımsın diyor düşmanını kırbaç gibi görüyor hakikat da böyledir Demek ki iki şey çok önemli. Birincisi Rabbimiz hiçbir zaman sıfır bırakmayacak İslam'ı. Sıfır bırakarsa hayat bitti demektir. İki, garipliğimiz, pısırıklığımızın gerekçesi olamaz. Kimse bu çalışmaya katılmıyor. E ne güzel, ne güzel piyasa sana kalmış. Piyasa sana kaldı. 40 kişinin yapması gereken bir şeyi tek kişi mi yapıyorsun? Ya bir çarpı 40 olacaksın o zaman. Gençler hep başka tarafa gidiyor. Ne güzel bu piyasa sana kaldı işte. Böyle bakarız biz. Allah'la olmak böyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk gariplere ve sonraki gariplere verdiği müjdeden bu mesajı çıkarmak gerekiyor. Rabbime ham diyorum. Garipliğimizden şikayetçi değiliz, hiç şikayetçi değiliz. Aksine sanki bu gariplik bizim lehimizeymiş. Hatta lehimize. Aksine bu gariplik olmasa biz ne yapardık ya, beceremezdik bu işi. Bıldırcın şımarı olurduk diye korkarım. Biraz Müslümanların. Eli ayağı rahatladı da, Şu hallerine bir baksana, İhtilal yaşadıkları yıllarda daha iyiydiler, Cepleri para gördü, Minderleri koltuklu minder oldu, İmzaları müdür imzası oldu, Takvaları, Müslümanlıkları, Başka şey oldu, Bıldırcın şımarıklarını unutmuyoruz, selva helvası ile şımarmışları unutmuyoruz bir adım gidemediler ama Resulullah'ın yanında aleyhissalatü vesselam aç ve çıplak susuz hicrete mahkum olanlar Resulullah'la aleyhissalatü vesselam çöllere düştüler kızıldeniz yol oldu çöle geçtiler Medine çölleri ise kavrulup öldükleri azap merkezine döndü Ashab-ı Kiram'ın. Medine'ye Resulullah'ın ordusu olarak gittiler. Denizden 12 tane büyük otoban gibi yolla karşıya geçer geçmez İsrailoğulları elense yapıp bundan sonra bize bir daha emredemezsin dediler. Ya Rab şu farka bak ya şu ashab-ı kiramla, diğer insanların farkına bak, ey Rabbim, seviyorum kelimesi bile, kısır ve yetersiz geliyor, peygamberini, o garipliklerine rağmen, yalnız bırakmayanları, sevmenin ötesinde seviyoruz ya Rabbi, tapınmadan, tapınmadan, Onları ilah edinmeden ama unutmadan da kıymetlerini seviyoruz. Allah onlardan razı olsun. Gariptiler, onlar gibi garip olanlardan da razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.